Hz. Peygamber namazını kılmak istediğinde onu çektim ve, Allah münafıkların namazını kılmaktan seni men etmemiş midir, dedim. Hz. Peygamber, ben iki hayır arasındayım. Zira Allah, onlar için ister af talebinde bulun, istersen de bulunma, tevbe. 9 suresi 80, buyurmuştur, dedi. Böylece Rasulullah, Abdullah'ın namazını kıldı. O zaman, sakın onlardan herhangi bir kimse ölmüşse, hiçbir zaman onun namazını kılma, tevbe. 9 suresi 84 ayeti nazil oldu.